والحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي الأولاء هدان الله وما توفيقي وعات صامي الله بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلو على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنبنا محمد اللهم صل أعوذ بالله من يعلم من الشيطان الرجيم رب عوج بك من الشياطين Ravûcibike Rabbeni haضورun bismillahir rahmanir rahim Elâ ayne'l evliya Allah ila khaufun alayhim ve lahum yahzanun ellezina amenu ve Allah Teala ve Teccallih Hazretleri yardım etmese hiçbirimiz imdat buyurmasa hiçbirimiz namaz kılamayız, oruç tutamayız, zikredemeyiz, Allah diyemeyiz Celle Şahin. Buralara gelmek, sohbetlerde bulunmak, bu meclislere erişmek büyük nasip işidir. Ve bu ancak Allah'ımızın yardımıyla'dır. Şu saatlerde insanlar nerelerdedir? Ne hallerdedir? İlim meclisine kavuşmak, bu zamanda da azizül vücut, varlığı çok değerli bir şeydir ve bulunacak bir şey değildir. İnsanlar bu ilimlerden nefret ediyor, kaçıyor, hiç heves etmiyor, sizin gibi bazı kimseler Allah sayınızı artırsın. Bu ilimlere heves ediyor, merak ediyor ve bu mübarek saatlerini bu cemaatler arasında geçiriyor. Allah Teala tamamını erdirsin inşallah. Tabii derslerimiz sırayla giderken Özbekistan ziyaretlerimizden ziyaret ettiğimiz Zevati Kiram'dan Meşayih Hazaratı'ndan bazılarının e, tercüme halini yapamadık. E, başka konular giriyor. Tabi Recep Şerif girdi, Kandil Şerif girdi. Önümüzde de inşallah pazar gecesi mübarek mirac Şerif'e idrak edeceğiz. 27. geceye kavuşacağız inşallah. Mübarek gece çok büyük fazilete sahip bir gece. Recep-i bitmesine üç gece kalarak bir gece var Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem o gecede ibadet yüz sene ibadete ve gününün orucu yani pazartesi oluyor haftaya yüz sene oruca denk olur وَيَيَلِ ثَلَاتٍ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ <gülüyor> Recep'in bitmesine üç gece kalarak diye de tarif etti sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah Efendimiz'e vahyin ilk başlatıldığı Cibril aleyhisselamın Risaletle ilk gönderildiği gün Miraç günü tabi Miraç sonra peygamberliğinden epey sonra on sene kadar sonra Medne-i Münevveri eczetlerinden önce vuku bulan en büyük mucizesi ve hepimize e, namaz dahil olmak üzere birçok e, vazifelerin, nimetlerin e, lütfedildiği, bahşedildiği bir mübarek geceye Rabbim kavuştursun inşallah. İman ile, Kur'an ile, abdestle, namazla, zikirle, dua ile Rabbi Sefâreke ve teala bütün hepimizi o gecede sohbete kavuştursun inşallah. Evet. En büyük ihya, tabii mübarek gecelerin ihyasının çok çeşitleri vardır. Kitaplarımızda bunu yazdık. Şaban Şerif'te özellikle yazdım. Bir gece ihya nasıl olur? Ne yollarla olur? Neler okunur? Nasıl kılınır? Ne yapılır? Ancak en büyük ihya ilim meclisinde, sohbet meclisinde oturmakla hasıl olur. E, i̇lim meclisinde bulunmanın faziletine hiçbir amel denk olmaz. Bu itibarla inşallah akşam namazını kılar kılmaz yine böyle mübarek geceyi zaten güneş batmasıyla akşam ezanı okunduğu anda gece girmiş oluyor. 27. geceye kavuşacağız inşallah. Ve böylece mirad nebevi sallallahu aleyhi ve sellem kutlayacağız inşallah. Rabbimize dualar edeceğiz ve kabul göreceğiz inşallah. Şimdiden niyet edelim. Allah Teala bu niyetimize göre yardım etsin bize çünkü engelleri çok لِكُلِّ ve مَانِعُونَ وَلِلْعِلْمِ مَمَانِعُونَ her şeyin bir engeli çıkar ilmin çok engeli çıkar bu ilimlere gelmek, dinlemek, mesela okumak, anlatmak bunların engeli çoktur Şeytan önüne çok küçük çıkarır yoluna çok engel çıkarır hiç olmayacak işler rastlar neden? şeytanın en büyük derdi bir adam bir şey duymasın. Bir insan bir ayet dinlemesin, bir hadis dinlemesin. Onun için siz de hepiniz bunları yaşıyorsunuz. Size ne engeller çıkabilir. Ama bu engelleri aşıyorsunuz. Neyle aşıyorsunuz? La havle ve la kuvvete illa billah Allah'ın yardımıyla. Mevla yardım etmese şimdi hepinizde o kadar engel çıkar ki ne siz gelebilirsiniz, ne ben gelebilirim. Mevla yardım edince bak kolay oldu. Hep ondan yardım isteyelim. La havle Şerife devam edelim inşallah. Böylece tabii sıcak oluyor. Efendim bazen oruç oluyor. İnsan tabii iftarda evinde yemek istiyor. Burada birkaç iftarlık alıp da yese bile tabii canı çay istiyor. E, ''Hoca efendi ben çay içmeden kafayı demleyemem'' diyor. ''Ben de senin gibiyim ama ne yapalım?'' Yani birkaç saat sonra demleriz kafayı. Onun için e, sohbeti e, geciktiremiyoruz. E, şimdi saatler akşam geç olduğundan, yatsıdan sonraya bırakılırsa çok tehir olur. O zaman da 12'lere dayanır. E, insanların yolları var. Bu itibarla fedakarlıklar yapılacak. Fedakarlıklar yapıldığı nispetle Allah Teala'dan ecirler alınacak inşallah. Ücruk ma'a kadri Ücretleriniz zahmetleriniz nispetinde verilecek. Efdalü'l a'mali ehmezuha. Amellerin en kıymetlisi en zor olanlardır. Sıcak günde oruç zor. O orucun üstüne camide iftar açmak zor. İnsan diyor ki o oruçtan sonra içeyim, yiyeyim biraz. Sofrada bir 45-50 dakika. Değil mi? Genişlik yapayım kendime. Böyle isteyen insanlar var ama siz ehli keyif değilsiniz inşallah ahirette keyif yapılacak inşallah burada zaruret miktarı yaşanacak yani yaşanacak kadar yenilecek içilecek belimizi ayakta tutacak şekilde tabi hepimiz yiyoruz içiyoruz ama burası keyif yeri değil amel yeri şimdi burada istirad edeyim diye ne gibi tarlasına ekecek zamanda yatan gibi mahzun zamanı herkes ürününü alırken parasını alırken bu ne yapacak vah vah vah vah eyvah biçecek hasar zamanında hasret biçecek işte önümüz kabir ahiret sonsuz bir hayat var insan düşündükçe aklını kaybetmesi lazım sonsuzluğu tasavvur edebiliyor musunuz edemezsiniz ben de edemiyorum çünkü neden her şeyin sonu olan bir alemde yaşadığımız için, her şey çabuk bittiği için, elden çıktığı için sonsuz nasıl olur acaba? Tabii anlayamıyoruz. Ama ahirette bunu yaşayacağız. İnşallah cennette yaşayacağız. Ya işte ah oraya bir kapağı atabilsek daha bir şey lazım değil. Çünkü kabirde ne olacak belli değil. Mahşer daha zor. Sırat, mizan, akabe çok Tehlikeli geçit çok. Önümüzde bunca geçit var. Şimdi ben yiyeyim, içeyim, diyeyim, güleyim de anladık da bak önünde birkaç sene sonra bile bir sıkıntı olan bir insan, bir hapis cezası kesilmiş insan kaçak insan yani rahat edemiyor. Devamlı yakalanırım tehlikesiyle. Korkuyor. Halbuki dünyanın hapishaneleri cehenneme göre cennet. Değil mi? Hava var, su var, yemek var, içmek var. Ama ahiret öyle değil. Şimdi kabir azabı diyorsun. Kabirden çıkıp da cennete gideceğini bilse Hadi çeksin. Şimdi hapisteki adam yine düşünür ki 10 sene, 20 sene bile hapis adam e, nasıl olsa çıkarım diye bir ümit. Burada kabirden çıkacak adam e, cehenneme gideceğini biliyor. Nereden biliyor? E, kabirde belli oluyor. İlk son nefesi verirken belli oluyor. Nerenin adamsın? Buhari Müslim hadisinde buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem tahadukum bil vel Sizin biriniz öldüğü zaman her sabah akşam kabre konduğu zaman her sabah akşam gideceği yer ona gösterilir. Bak şimdi bu kadar insan kabirde yatıyor. Bunlar yani 7 milyar üstünde var, 70 milyar altında var diyoruz. Bu laf gelişidir. Çünkü altında olanın hesabı hiçbir bilgisayarda yok. Ama üstündekinin kaç katı olduğu kesin. 100 sene içerisinde ortalama 100 sene içerisinde bu üstündekilerin tamamı altına iniyor. 100 sene içerisinde. 100 seneyi geçen yani hesap dışı, kayıt dışı o. O kayıt dışı. Şimdi şunun üzerinde şimdi 7 milyar insan var. Dünyanın ömrü varsa 100 sene sonra bunun hiçbiri dünya üzerinde olmayacak. Hatta bugün doğanlar bile bırak bizi. Biz zaten 30 40 50 60 Gidiyoruz, bugün doğan çocuk bile yüz sene sonra şu duruma göre, ortalamaya göre olmayacak. Neyini hesap ediyorsun? Bu kadar altındaki insana her sabah akşam gideceği yer gösteriliyor. Bu meleklerin ne acayip görevleri var, bu Allah'ın sistemleri, celledeleri nefsi nasıl işler, bu nasıl aksamaz, Herkese gösteriliyor. Milyarlarca insana. Bak buraya gideceksin. İmkan emine eli cennet, el, cennet. Cennete elindense her sabah akşam ama bak dikkat edin. Yani bir gün atlamaz, iki gün atlamaz. Sabahleyin gösteriyorlar cennetteki yerini inşallah. Bak diyorlar sen buraya gideceksin. Şimdi ruhani hayattasın, berzah alemitesin fakat bedenin yeniden mahşere kalkarken ruhunla birleştiği zaman hani dünyadaki şu hayatımızla diriltildiğimiz zaman gideceğin yer burasıdır Dirilinceye kadar mahşer sabahına kadar her sabah akşam oraya gösteriliyor adama neksi bir teselli oluyor ne olur ya Rabbi kıyameti çabuk kopart ne olur ya Rabbi kıyamet çabuk kopsun niye? E cennete gidecek adam kıyamet kopmasını iste istemez mi? Kıyamet kopmadan dirilemiyor ki. Dirilemeyince de cennetteki esas nimetlere kavuşamıyor. Kabirde ne kadar berzehi vardır ama e, ruhani bir nimetlenmedir. Hani rüyadaki zevklenme kabilinden. O size bir örnek olsun. Kabirdeki zevk almanın bir örneğini dünyada anlamak istiyorsanız rüyadaki zevk alma kabilindendir. Ama Azap da rüyadaki azap kabirinden gibi, ama çok zordur. Mahşere kalktıktan sonraki nasıldır? O beden de diriltildiği için aynı bu ceset, şu andaki canlı vücudumuz neyse odur. Ama kabir nimeti, kabir azabı deyip geçme çünkü ruhânidir, yani ruha yöneliktir, beden çoğu rivayetlere göre, yani beden ondan zarar görmeyebilir. Bazı insanların yavrularının da mezarları açıldığında belki vücudunda yanık izi, yılan sokması, akrep dişlemesi gibi bir şey eser olarak görülmeyebilir. Bazılarını Allah Celle Cellehu herkes duysun diye e, örnek olarak gösterdikleri olabilir. Ama bunlar nadirdendir. Ekserisine gözükmeyebilir o eserler. Çünkü neden azap ruhadır? Ama nasıldır işte adam bir rüyada gördüğü şeyden korkutmadan işkenceden nasıl etkileniyor? Nasıl sabaha kalkıyor? Kan ter içerisinde sulara ka karışmış bu yollardı beni diye bas bas bağıraraktan yatakta zıplıyor kafası tavana değerek kalkan var. Yani öyle ağır şeyler gösteriliyor. Tabi bu bir misal olarak söylüyorum sana. Yoksa kabir azabı böyledir demek değil. Bir örnek anlayın diyorum. Yoksa bunu ondan tam tamu tamına bu budur demiyorum. Nimet'i de o kabilden. E tabi ki her sabah akşam cennette gideceği yerin gösterilmesi ona çok büyük bir zevk veriyor ve ona seyrettiriliyor. E bu adam şimdi kabirde ne kadar yatarsa rahat yatıyor çünkü neden? Çıkışında garantisi var. Ama şimdi öbür adamın durumu imkanım ile elini harfim elini harfim ile elindense her sabah akşam Firavun ve hanedanına yapıldığını Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Kabir azabının delili Ehli Sünnet mezhebine göre kabir azabı haktır. Bunun delili Kur'an'da mevcuttur. O da Firavun hanedanına yapılması vaat edilen ve yapıldığı bildirilen azap. Rabbim Teala ondan bahsediyor. Estağfurullah. Allah şeyatı ma mekro ve hak bi al Engilü ale Firavun aşd el azab. Firavun hanedanını çok kötü azaplar kapladı. Dünyada boğuldular. Oradan berzak alemine göçtüler. Kabir alemindeki hayatlarında Belki çoğuna mezarda nasip olmadı çünkü Kızıldeniz'in sularında balıklar ayam oldular ama bir insanı hayvanlar da yese, bir insanın cesedini balıklar da yese, hayvanlar da yese onun yine e, ruhani nimeti veya azabı var mı? Var. İllen mezarı olması şart. Değil çünkü ruhani dediğimiz için onun ruhunu yemiyor ki balıklar. Boğulunca ruh ne oluyor? Çıkıyor. Çıkınca ne oluyor? Artık ya cennet bahçesine ya cehennem çukuruna gidiyor. Ceset ne olursa olsun Ne buyurü Estağfirullah. Mimma katti antum ughriqu fe udkhuluna nara. Fe lem yecidu yahum min dunillahi ensara. Hataları yüzünden boğuldular. Boğulur boğulmaz ateşe sokuldular diyor. Allah Firavun adamlarına Kızıldeniz'in sular içerisinde suyla ateşi birleştirdi yani. Boğulup cehenneme gittiler diyor. Çünkü ruh hemen cehenneme gitti. Allah'tan başka da kendilerine yardımcı bulamadılar. Zaten Allah'a da dost tutmadılar. Allah onlara yardım etmedi. Demek ki Firavun'un hanedanını kuşatan azap nedir? en ne uradun aleyahud ve maşiyya. Cehennem ateşi ki sabah akşam her sabah akşam o ateş onlara gösteriliyor. Onlar ateşe arz ediliyorlar, getiriliyorlar, götürülüyorlar. İşte ruhani. Çünkü neden? Ve ummetekumse peşinden buyuruyor ki kıyamet kopacağı gün meleklere emredeceğim ki şimdi kabir azabına benzemez azabın en şiddetlisi olan gerçek cehenneme sokun onları o ayetten anlaşılıyor ki peşinde kıyamet kopacağı günkü azap o bildiğimiz cehennem peki ondan evvelki sabah akşam gösterilen ateş ne? işte cehennemde gideceği yer her sabah akşam sen buraya gideceksin gösteriliyor bu adam ne diyecek şimdi Ya Rabbi ne olur kıyamet kopmasın ben buna razıyım diyor ne olur kıyameti koparma, kıyameti koparma. Onun için arkadaşlar sayılı günler çabuk geçiyor. Birkaç günlük hayat bunun zorluğuna katlanalım. Sabredelim. Yaz demeyelim. Efendim sıcak demeyelim, şu demeyelim, bu demeyelim. Oruçlarla, namazlarla, ilim meclisleriyle, Kur'an'la, zikirle ve insanlara da davet ve tebliğ vazifesi yaparak bu vakitleri değerlendirelim inşallah. Ondan sonra ahirette sonsuz istirahat inşallah. E sabah akşam cennetteki yerini seyredersin. Sonra da hakiki cennete girersin inşallah. Ama öbürlerinin durumuna bak. İnsan hiç düşünmek bile istemiyor ya. Ama hepimiz hakkında da o tehlike söz konusudur. İçimizden hiçbirimiz de benim başıma gelmez diyecek durumda değildir. Ya. Her, bir, her birimizin başına gelebilir Allah cümlemizi muhafaza etsin Amin. şu mübarek receb-i şerif gecesi hürmetine haram ay hürmetine Allah canlarımızı cehenneme haram etsin Allah Teala şu sohbetlere gelenleri Allah'a dinine değer verenleri Rabbim ayetlerini, hadislerini inanarak dinleyen sizleri Allah Teala beni de size bağışlayarak hepimizi bu cehennemden azat eylesin Amin. ne kadar önemli bu cehennemden sığınma meselesi ya yanan bilir ya ateş bu Göze alınacak bir şey değil. Nasıl olsa geçiririz. Yahut da düştük mü ne yapalım katlanırız diye bir şey yok. Bu zihniyet değil, bu akıl değil. Düşmemenin yoluna bakacağız. Niye geldiniz şimdi buraya? İşte derdimize çare arıyoruz. Bu cehennemden nasıl kurtuluruz meselesine ilaç arıyoruz. Burada toplanmamızın sebebi budur. Allah için gel geliyorsunuz buraya. Sizi görenlerin de bazıları bunların hiç aklı mı yok ya diyorlar niye bu sıcakta oturmuşlar iç içe birbirinin nefesini kokluyorlar bu kadar adam terliyorlar ediyorlar git orada efendim çayını iç kahveni iç deli misiniz nesiniz bizi görenler böyle diyorlar ama bizim derdimizden haberleri yok biz daha beter sıcağı görmesek cehennemi bilmesek ne işimiz var bizim de burada biz de enayi miyiz gider Çamlıca'da çindik çay içerim bende Kanlıca'da da yoğurt yerim ama olmuyor işte, olmuyor, iş var, dert var, sıkıntı var, neden, tehlike var, önümüzde cehennem var, ben şimdi nasıl ha, ha, ha yapacağım, deli miyim ben? O zaman işte toplandık burada bir çare arıyoruz, Recep Ay'ın mübarek gecesini ihya ediyoruz, Miraç gecesini idrak edeceğiz inşallah, bunlar bizim mevsimlerimiz, kazanç mevsimlerimiz, biz bunlarda kazanmazsak ne vakit kazanacağız? Üç aylar mübarek mevsim. Hele şu gelecek pazar gecesi bir kimse Allah'ın akıl verdiği sağlık verdiği bir kimse bu cemaati kaçırmasın. 27. gece büyük gecede buluşalım. 100 seneyi kurtaralım. 100 sene. Bir gece bize 100 seneyi kazandıracak. Ömrümüz kısa ama hakikaten kısa. Bak birkaç sene içinde cemaatimiz hep devri daim ediyor yani. Yakında hoca da devri daim edecek zaten. Ne olacak? Kazık mı çakay çakacağız işte. Gidiyoruz. Öyleyse, Efendim kardeşler, bir yüz senelik hayatın kazancını Allah, 27. geceye koydu bu mübarek Recep-i Şerif'te. Bu miraç gecesi böyle bir şeydir yani. Onun için bunda gaflet asla caiz değildir. Siz de şimdi, benim eskiden kalma lafım var, bugün pazar millet azar, siz de şimdi pazar diye de gidersiniz bir yerlere piknik miknik pislik ondan sonra akşama da geç dönersiniz trafikte tıkanır pazar dönüşlerinde her taraf tıkanıyor biliyor musun? ormana mı gidiyorsunuz? dağa mı çıkıyorsunuz? Belgrad'a mı? denize hiç inilmez zaten denize hepten eşkıyalar sarmış e ne yapacağın? ondan sonra da eve gelirsiniz sekizde dokuzda ya şimdi gitsem de yetişemem hoca başlamıştır falan. Hanım da dersen evde ibadet yaparız. Hanımında şey o. Hanım da dersen evde meşgul oluruz, ibadet yaparız hanımla. Çok güzel ibadet olur hanımla. <gülüyor> ya ondan sonra bir miracı daha berbat edersiniz, oturursunuz aşağı. Yapmayın. İnşallah efendim hanımla yapılacak ibadet de var. Ben onu inkar etmiyorum da. Her şeyinde saati var kandil gecesini mi buldunuz ya? Var aga da. Bu halde pazar akşam ezanında buluşmamız nasip olur inşallah. E şimdi siz kazanıyorsunuz, millet göz göre göre kaybediyor. Buna Allah da razı olmaz. Herkes birbirini haberdar edecek. Milletin haberi yok. Şimdi kışın daha millet kandilleri falan takip ediyor. Yazın kimsenin takip ettiği yok. Tam Miraç'a Beş gün kaldı. 27. gece geliyor. Çoğu bilmiyor. Yazın çok dağınıklık oluyor. Çünkü tatile gidiyor, köye gidiyor, geliyor ya falan. Takvimi takip edemiyor. Onun için siz şimdiden başlayın. Aman ha, pazar akşamı pazartesiye bağlayan gece. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep Şerif'in 27. gecesinde kuvvetli vate göre. Peki hangi geceydi o? Yani Miraca çıktığı gece haftanın hangi gecesine denk gelmişti? Tabii denk gelme diye bir şey yok. Allah takdir etmişti. Pazartesi. Bu sene de nereye çattı? Pazartesi. Yani tam Mirac'ın gecesi her sene 27. gece pazartesi gecesi olmayabilir. Salıya çatar, çarşambaya çatar, perşembeye çatar. Ama bu sene tam Mirac'ın zaten gecesinde mübarek pazartesi gecesine kavuşuracağız inşallah. Allah hepimize Kuvvet nasip etsin, zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bizlere yardım etsin. Onun için, la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Ancak Allah'ın yardımıyla Allah diyoruz. O yardım etmese diyemeyiz. Şimdi, silsilemiz büyüklerinden, Ubeydullah Ehrar Hazretleri semerkantte ziyaret yaptık. Allah tekrar tekrar nasip etsin. Huzurunda da epey saatlerce gece kaldık. Dualar yaptık. Sizi de unutmadık. Onun uzununda çok, en çok onun huzurunda kaldık. Mubarek zat. İstanbul'a da çok himmetleri olmuştur. İstanbul fetihine de Tase Merkant'ten Tayyi Mekan'la katılmıştır. Hz. Fatih'e yardıma gelmiştir. Halifelerini göndermiştir. Burada Emir Bukhari Hazretleri var. Hemen şu Paşa Caddesi'nde Emir Bukhari Hazretleri. Onun türbesi inşallah açılması için gayret göstereceğiz. Temizlensin, ziyarete açılsın o Beydlar Hazretlerinin halifesidir. Hemen şurada. Ondan sonra Haydar Baba Eyüp de onun halifesidir. İstanbul'a birçok halifelerini göndermiştir. E, fetihten sonra e, İstanbul'a ilk gelen Nakşibendi kolumuzdan Ehrarie. Yani Nakşibendi tarikatının bir ismini de bu zattan almıştır. Bu zat bu yola isim veren reislerden, önderlerdendir. Silsiledeki, yani diğer silsile ricalinin hepsinde bu özellik yoktur. Çünkü tarikat kimden isim aldıysa o demek ki çok büyük demektir. Ondan isim almıştır. Bu itibarla Nakşibendiye'nin ismi bir sonraki ismi Ehrariye'dir. Ondan sonraki bir sonraki ismi İmam-ı Rabbani'den almıştır. Müceddidiye'dir. Ondan sonraki son isim, şu anda da o isim devam ediyor. Mevlana Halit Hazretlerinden Halidiyye'dir. Bu mesela o arada bayağı bir yirmiye yakın zevat-ı kiram hazaratı geçmiştir ama işte isim verenler birkaç tane özellikle saydıklarımdır. Zaten İmam Rabbani Hazretlerinden bahsetmiştim evvelce. Şimdi Hubeyullah Haral Hazretleri sene 806'da Taşkent şimdi Özbekistan'ın Başkentidir. Orada Ramazan ayında doğmuştur. Allah şefaatine nail etsin. Bu gece onu anlatalım. Siz de ondan dinleyin. Himmeti üzerimize gelsin. Biz ona çok müracaat ettik. Kabrine çok sığındık. Himmet istedik inşallah. Bu hafta hutbelerde şöyle söylemişler. Demişler ki kabir işte hurafeler, bidatler bir şeyler anlatmışlar. Demişler ki efendim ee, kabirlerden medet beklemek de hurafedir, bitattir onun için boşa kürek çekmeyin demişler yanlış demişler çünkü kabirlerden medet beklenmez derken her kabirden medet beklenmez şimdi ben ölsem, benim gibi adama gelsem desen ki hoca beni kurtar ben de derim sana ki sen gel de bileci kurtarabiliyorsan beni kurtar yani ha benim gibi adamdan ne hayır gelir ama sen şimdi eee İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh, yatıyor kabrinde İmam-ı Şafii Şafii mezhebini kuran müctehid, radıyallahu İmam-ı Şafii ne diyor Bağdat'ta kaldığım sürece her gün vazifem İmam-ı Azam'ın kabrini ziyaret ederdim diyor ve hangi derdim olsa iki rekat namaz kılarım dua ederim ya Rabbi İmam-ı Azam Ebu Hanife hürmetine bu işimi gör derim daha camiden çıkmadan işim görülür diyor bunu İmam Şafii diyor. Müçtehit bu ya. Sen onlardan daha mı iyi biliyorsun? Şimdi ilahiyattan bazı hocalar çıkmış. Onlar diyorlar ki eski alimler eski büyükler de demiyor ha. Eski alimler şöyle demişler. Yanlış. Ben diyorum ki ben de seni hiç dinlemiyorum ki. Çünkü sen eski alimleri beğenmiyorsun. Efendim seni kim beğense? Hadis bile okumaya tenezzül etmiyorlar. Resulullah buyurdu demekten utanıyorlar. Allah Allah! Bu ne acayip bir zamana geldik. Onun için her hocanın sohbeti dinlenmez. Helak olursun. Kabirlerden medet beklenmez. Olur mu Muhammed Mustafa yatıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem milyonlar onu ziyaret ediyor. Şefaat ya Resulullah diye. El açıyoruz ona. Medet ya Rasulullah, Medet yetiş, yetişmez mi? Allah'ın dostlarının medeti yardımı inkar edebilir mi? Ya bunu mantık dışı bir şey ya. Onun için her kabirden beklenmez derseler doğrudur. Ama bu büyüklerin kabirlerinden, onlar kabirlerinde yetiştirirler. Aynı okurlar okuturlar, konuşurlar, görüşürler. Ruhlar aleminde bunlar var. Anlattım size ki Ali Efendi Hazretleri ne buyurdu. Efendi Hazretlerimize benim kabrimin başını bırakma dedi. Seni daha okutacağım ders var. İki sene kabrine devam etti bizim Efendi Hazretleri. Kalan manevi derslerini iki sene kabrine devam etti. Bunun örneği çok. Onun için biz de Ubeydullah Harar Hazretlerinin kabr şerifinde himmet istedik. Sizleri de niyet ettik. Hep cemaatlerden bahsettik. Orada mübarekler diridirler. Kabirlerinde büyük tasarruf dirler. Ramazan ayında doğdu. Babasına büyük bir cezbe gelmişti. Bütün dünya işlerini bıraktı. Çok ibadete düştü. Az yiyor, az içiyor, az uyuyor. Hiç kimseyle karışmıyor, görüşmüyor. Dört ay öyle devam etti. O sırada annesi hamile kaldı. Yani burada tabii adam olacak çocuk meselesinde, büyüklerin doğuşları, şecereleri, anneleri, babaları, onların yedikleri, içtikleri, giydikleri, bütün kazançları, bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. Rastgele şeyler değil. Şeyh Nizamuddin Hamuş Kudcesur Hazretleri, büyük velilerden, Nakşimay Hazretlerimizin en ileri gelen büyüklerinden Ali A'tın Hazretlerinin tulafasından o zat doğumundan evvel müjdeledi. Babası onun çok samimi dostu idi. Evine gelmişti bir kere babasının evine murakabeye otururken nara attı birden, bağırdı. Ayılınca dediler Efendi Hazretleri niye bağırmanızın sebebi neydi? Dedi ki o Beydullah isminde. Şeyh Muhammed Servili hazretleri anlatıyor. Kendi babasından bahsediyor. Babam Nizamuddin Khan Hazretleri'nin yakınıydı. Eve davet etti. Geldi murakabeye oturdu. E i̇şte böyle bir nara attı. Sebebini sorunca şark tarafından bulunduğu yere nispetle doğu tarafından bir zat zuhur etti. Adı Ubeydullah'tır. Yakında büyük bir şey olacak. Allah bütün alemi emrine verecekti. Bütün alemleri evine verecek. Dinlersiniz, görürsünüz. İsmini diyor, o zaman duydum. Daha doğmamış. O Beydullah adında. Bekliyordum, bekliyordum diyor. Ne zaman ee, işte onun haberi bize ulaştığı, yetiştiği şeyhliği, en evvel ben ona uyanlardan oldum. Daha mübarek çocukken saadet sibası Kendisinde belliydi. Annesi nifastan temizleninceye kadar süt emmedi. Bekledi temizlensin, temizken süt emdi. Evet. Bunların doğuşlarından halleri, evet. Buyururdu ki kendisi, ben bir yaşındayken duyduklarımın hepsini ezberliyordum. Bir yaşındayken. Üç yaşından beri Allah'la huzurum devam ediyor buyuruyor. Hiç Allah'ı bir an unutmadım, diyor. Üç yaşımdan beri. Ya... Ders... Medreseye gidiyordum. Hocadan ders okurken, kalbim devamlı Mevla ile ber beraberdi. Herkesi de öyle zannediyordum, diyor. Üç yaşında. Hatta bir kere diyor, kış günü dolaşırken sahrada, ayakkabım battı, çamura, çok da soğuk var. Çıkarama, ayağımı çıkartmaya uğraşırken, o kadar bir zaman Allah'tan gafil oldum diyor. Biz de o kadar bir zaman Allah'la beraber olsak değil mi? Yeterdi bize belki. İki rekat namazımız yok Allah'la beraber ha. Şu yaşa kadar namaz kıldığımız var ya iki rekat namaz çıkaramayız ki efendim iftita tekbirinden selam verene kadar sırf Allah'ı düşündüğümüz bir namaz yok. Böyle de ölürsek rezil olacağız yani. Ahirette rezil olacağız. Mevla bize bunu emretmedi. Ve diyor, orada bir adam vardı, tarla sürüyor. Ben kendimi tenkit etmeye başladım. Dedim ki bak, bu adam burada tarla sürüyor, bu kadar yorgun, argın vaziyette. Hiç Allah'ı unutmuyor. Sen nasıl bu ayakkabının derdine çamurdan kurtarayım derken Allah'ı unuttun. Halbuki o adam da gafil olabilir. Ben herkesi diyor Allah'la beraber zannediyordum. Allah Allah. Üç yaşımda. Böyle bir zat, Küçükken diyor evliya olan kabirlerini ziyaret ediyordum. Şeyh Ebubekir Gaffar Hazretleri radıyallahu anh. biz de onu ziyaret ettik. Elhamdülillah Allah şefaatlerine nailesin. Büyük kutuplardan Taşkent'te yatıyor. Onun mezarında diyor geceledim. Daldırmışım diyor İsa ı gördüm çocuk gel. Hemen ayaklarına, mübarek ayaklarına eğildim öpeyim diye. Başımı tuttu kaldırdı. "La tehzen fe inne rabbik, üzülme yavrum." dedi. "Seni ben terbiye edeceğim." Sonra gittim diyor, bazı veliler o zaman veli dolu, onlara anlattım diyor. Dediler ki sana tıp ilmi verilebilir. İsa aleyhisselam çok hastaları iyi ederdi. Tıp ilminden nasibin olabilir. Bu zuhurat ona işaret ediyor. Ben de dedim ki bu sizin tabiriniz biraz hafif kalıyor. Çocuk da bana göre bunun tabiri İsa aleyhisselam ölüleri diriltirdi. Bu makamdan nasibi olan velilere İsevi derler. Dolayısıyla Madem ki beni terbiye edeceğine söz verdi, bana da ölmüş kalpleri diriltmeden nasip verilecek. Yani kafilleri uyandırma, mürşidi kamil olma vasfı nasip olacak. Derken kısa zamanda Allah bana o makamı verdi diyor. Allah Allah! Muhammed Mustafa'yı gördüm, sallallahu aleyhi ve sellem. Bir e, zuhuratımda, bir büyük dağın eteğinde, etrafında kalabalık topluluk var. Bana buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem beni sırtına al da taşı. Ben de diyor sırtımı aldım. Ta omuzlarımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağın zirvesine kadar çıkarttım. Bana buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem İniyale mü ve gayrani niyahpabk Ben senin bu kadar güçlü olduğunu biliyordum ama herkese göstermek istedim diye. Yani manevi kuvvetini efendimiz diğer velilere karşı izhar etti. Gençliğinde ilim tahsiline çalıştı. Bayağı bir ilim tahsil ettikten sonra. Semerkand'e gitti. Daha doğmadan evvel müjde eden Nizamuddin Hamuş, Kudüsü Ruhu, Büyük Veli Onunla Onun sohbetlerine katıldı. Sonra Buhara'ya geçti. Yaşı henüz 22 idi. Sonra Herat'a gitti. Oradaki Meşayih'le görüştü. Kasım Tebrizi Hazretleri, Naksimendi Hazretleri'nin halifeleri hep bunlar. Naksimendi Hazretleri'nin halifeleri sağ o dönemde hep. Onun sohbetlerinde bulundu. Birçok meşahı gezdi, ziyaret etti. En son Buhara'ya dönerken Yakubul Çerkhil Hisari silsilemizde olan zat odur. Alaaddin Attar Hazretleri'nin halifesidir. Ama esas eli kimden almıştır? Şahı Nakşibend Hazretlerinden almıştır. Şahı Nakşibend Hazretlerinin sağlığında ona kavuşmuştur. Uzun ömür yaşamıştır. Nakşibend Hazretleri ona rabıtayı emretmiştir. Yakubu'l-Çerh'ı'l-Hisari Hazretleri yanından ayrılırken Şahı Nakşibend Hazretleri benim şu görüntüm var ya onu hafızanda sakla yani benim bu suretimi düşünürsün diye rabıtayı İlk olarak yani Çağhan Akşbent'ten gelen rivayet Yakubul Çerği Hazretleri'nde duyulmuştur. O Beyd Hazretleri buyuruyor ki Buhara'ya giderken Çağyan ta Yakubul Çerği Hazretleri var. Onu işittim. O zaman dünyayı dolaşıyorlardı. Bir Allah dostu bulayım da efendim sohbetine katılayım, işte elini öpeyim, nisbetinden alayım, feyzinden bereketine istifade edeyim diye Nasıl bir rihletler, efendim seferler, yolculuklar, iki ay, üç ay, dört ay, icabında, binekle icabında yayan açlık, susuzluk, uykusuzluk, yorgunluk, şimdi bizim hiçbirimizin tahammül edeceği bir yolculuklar değil. Nasıl Allah için aşık olmuşlar, nasıl Allah'ı bulmak için, rızasına ermek için dünyayı dolaşmışlar. Acay i̇mam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh 55 kere hacca gidiyor ya 55 nasıl iştir 3 ay 6 ay gitse 6 ay 3 ay gitse 3 ay gelse Bağdat'ta kalacak 6 ay kalıyor 6 ay yollarda alimleri ziyaret ediyorlar velileri ziyaret ediyorlar hepsinden hadis öğreniyorlar ayet öğreniyorlar tefsir öğreniyorlar fetva soruyorlar böyle böyle dertleri din <gülüyor> Dertleri Allah'ın rızasını kazanmak. Biz şuraya bir, bir ufacık adım atıyoruz da ne kadar büyük geliyor bize. Ne büyük iş yapıyormuşuz gibi yani. Şuraya gelmek nedir? Şu vesaitlerle, şeylerle efendim, en uzaktan gelen bir saatlik yoldan gelmiyor yani. Mesela. Bunu da büyük iş kabul ediyoruz. Tabi bu zamanın garipliğine nispetle büyüktür. Ama bu zatların yaptığına göre bizim hiçbir şey Değil ya. Bir hadis öğrenmek için, bir ilim öğrenmek için iki ay, üç ay yol giden var. Şu Ebu Ayub el-Hansari, Radıyallahu anh, şurada yatan o mübarek insan tam Medine'den kalktı. Bir hadis için Kahire'ye gittim, Mısır'a. Orada bir sahabe arkadaşı vardı. Kendisi de dinlemiş o hadisi de. Bir teyit alayım. O da benimle beraberdi. O sohbette, Rasulullah'ın sohbetinde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gideyim de ona sorayım da. O da onu karşıladı. Efendim... Kahire'de, adı da aklıma geldi. Evvelce dedim size de, ziyaret ettim onu da, radıyallahu anh. kabr şerifi orada. O da onu karşıladı, etti ki, belki bir gün misafir ederim diye. Geldi, dedi ki, şu hadis-i şerifi seninle beraber işitmiştik. Onu da bir sohbette söyledim size de. Evet dedi, sen de hatırlıyorsun, hatırlıyorum. Bir de senden dinleyeyim, tamam. Teyit aldı. Hadi gidiyorum. Ya dur bizi... Medine'den geliyor Kahire'ye. Hadis-i Şerif'i duyuyor, dönüyor. Yani ne kadar önemli bir Hadis-i Şerif onlar için. Çünkü hangi Hadis-i Şerif'te hidayetimiz var, hangi ayet-i kerimede hidayetimiz var bilinmez. Hiç sohbet kaçırmamak lazım diyor. Birinde birden bir içimizde bir nur yanabilir. Birden insan dönebilir. Kalbi birden Allah'a yönelebilir. Bir anda amin denilen bir noktada kabul duasına rastlaya bilir. Dünyası tamamen değişebilir. Ahireti de değişebilir. Cehennemliklerin listesinden cennetliklere kayıt olabilir. Bunların hepsi hepimiz için her an olabilir. Ararsak. işte bak. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Herat neresi? Afganistan'da Herat. Semerkant neresi? Bunlar çok uzak mesafeler. Şimdi uçakla uçakla 3 saat 4 saat bu yollar. Uçakla. Ya, uçakla 3 saat 4 saat ne demek anlıyorsunuz? 1500 2000 3000 kilometreler araları. Yoksa şu köyden şu köye gitmiyor yani. Allah için adım atıyorlar. Diyor ki niyet ettim ki bir de Yakubül Çerhi'l-Hisari Hazretleri'ni duyuyorum çok Nakşibendi Hazretleri'nden kalma bunlar hep. O da onları dolaşıyor. Bir de onu ziyaret edeyim. Çağanyan, <gülüyor> orada şimdi yine Çağanyan adı değişmemiş. Oraya vardım diyor. Orada bir hastalandım 20 gün. Kalkamıyorum ki gözümü açacağım da gideceğim Yakubül Çerhi Hazretleri'ne ziyarete. Orada da diyor rastladım diyor birilerine. Onlar da hep Yakul Çeri Çer aleyhine konuşuyorlar. Allah Allah. İmtihanı görüyor musun şimdi? Gıybet ediyorlar işte diyorlar efendim. Öyle büyük bir zat değil işte şöyle değil, böyle değil. Ben de diyor biraz etkilendim. Hafif biraz itikadım zayıfladı. Tanımıyorum çünkü. Hiç görmedim, gitmedim. Dedim ki ya dönsem mi, gitsem mi çok da hastayım acaba. Yolunda yarısındayım ama Yok şimdi uzaktan da geldim. Mübareği görmeden dönmeyeyim. Ben bunların lafına bakmayayım. Gittim. Bana öyle iltifat etti, iltifat etti, ikram etti falan. Ertesi gün tabii ben yine dinlendim, istirahat ettim. Ertesi gün tekrar sohbete geldim. Çok kızgın bir halde. Bu Allah'ın dostlarının da hali haline tutmaz. Televizyon gösterir o zaten ekmel. Renkten renge girerler. Bazı çok iltifat eder, bazı da bakarsan kızarlar. Kızgın bir hali var. Allah, Allah. Ben de, ben hemen anladım ki sen niye yolda o benim aleyhime konuşanları dinledin de içinden acaba geri dönsem mi diye geçirdin? O kızgınlıkla onu çıkarttı benden diyor. Ondan sonra kızgınlığı geçince yine iltifat etmeye başladı. Nakşibendi Hazretleriyle buluşmalarını anlattı. Mübarek elini uzattı, dedi bana biat et. Silsilemizde de şeyhi odur. Yani bana uy bu koda şeyhler görmüş, gezmiş bütün dünyada. Nakşibend Hazretleri'nin diğer halifelerinde görmüş ama Yakul Şehir Hazretleri'ne nasip oldu. Bana biat et dedi. Baktım diyor, yüzünde o anda bir alaca hastalığı gibi bir hal zuhur etti. Deride renklilik oluyor ya, o renklilik de e, devası olmayan bir hastalık, bir de geçici bir şey diye. Ben biraz durdum diyor. O benim duraklamam görünce hemen elini çekti. Sonra diyor yeniden bir hal geldi kendisine, bir şekil değiştirdi. Allah, hiç yüzünde öyle bir eser kalmadı. Pırıl pırıl yanıyor. Bu Allah dostları böyle halleri var. Mevlana'nın Celalettin Rumi Hazretleri'nin de işte portresini yaptırmak istedi. O zaman bir hanım müridesi vardı. O çok Mevlana'ya maraktı. işte tabii film makine yok. Çizme yapacaklar. İşte dedi izin istedi. Dedi şey etmezsiniz. Bir şey tutturamazsınız dedi benden. Çizme hususunda falan çok ısrar ettiler. O, oturuyor işte belden yukarısı Dünyanın nerelerinden en ustalar getirmişler o zaman çiziyorlar adamın canı çıkıyor kaç saat şimdi sana bakarak çiziyor çiziyor <gülüyor> Mevlana bir halden hale giriyor bir değiştiriyor Allah Allah adam oldu başka adam bütün resim boşa gitti dedi başa yani beni tam suretimi çizemezsiniz çünkü değişirim birden değişiyor hiç o adam değil Allah Allah dostlarına işleri acayip birden diyor bir şekil değiştirdi bir baktım hemen elini uzattı elimi tuttu dedi ki Şah de Hazretleri bana tarikat dersi verirken dedi ki yedüke yedi senin elim benim elim dedi Allah Allah Yakup Üçer'i Hazretlerine senin elim benim elim dedi Onun için dedi evladım dedi sen ki şu anda benim elimi tuttun bana intisap ettin bağlandın aslında Şah de ulaştı bu dedi senin biatın ona. Onunki kime? Silsile gidiyor gidiyor. Sonunda Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'nın elinden tutanlar kimin elinden tuttu? Estaizu billah innenllezine yubayi'ûneke innemâ yubayi'ûne Allah Habibim seninle biatlaşanlar ancak Allah'la sözleşiyorlar. Yadullah fevkayedim Onlar el ele tutuşurken Allah'ın kudret eli, Allah'ın bizim gibi eli yok, onların elinin üstündedir. فَمَنْنَكَذَفَ اِنَّمَا اَنْكُفْتُ عَلَىٰىٰ نَفْسِ Şimdi bu sözleşmeyi bozan, kendi aleyhine bozmuş olur. فَمَنْ اَفَعَبْ مَا آهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ Allah'a verdiği sözde duran, فَسَيْتِي اِجْرَنَا عَظِيمَ Allah ona çok büyük mükafat verecek. Bu manevi yoldaki biat, yani manevi yola intisap ve bu zikir vazifelerini yapacağına söz vermek, böyle bir mana taşımaktadır. Allah şuuruna erdirsin inşallah. Evet. Efendi Hazretleri, bir kere dedi bana, sen efendi babayı gördün mü dedi, benim de yaşım tutmuyor. Dedim, göremedim dedim, yazıklar olsun dedi. Ben de bir üzüldüm, bir üzüldüm. Efendim babayı göremedim ama, efendi baba 60'ta vefat etti, benim doğumum 65. Ne yapacağız? Sonra o üzüntümü anladı, çarşamba günleri sohbete giderdik o zaman. Efendi Hazretleri evlerde sohbet ederdi, bana da mektubat okuturdular. Her çarşamba bir, bir yere giderdik, bir bölgeye. O zaman böyle cemaatler, kalabalıklar yok. Üzüldüğümü de anladı, sonra elini böyle uzattı. Tamam dedi, bu elden tuttun, efendi babamızın elinden tutun. O derdi ki, Mahmutumu eli benim elimdir derdi. Ha, şimdi anladın mı? Nakşimend Hazreti ne buyurdu? Sen elin, benim elim. O için Ubeydullah Hazreti dedi, böylece tarikate intisap etti. Ona yine, tabi o yolları biliyordu ama bir fitillemek, son bir fitillemek lazım idi. Onu da Yakul Çerkül Hüsari Hazretleri ile tahsil etmiş oldu. Mübarek buyuruyor. Her hatta sonra Seyyid Kasım Tebrici Hazretleri'ni çok ziyaret ediyordum. Yemek yediği zaman bana artığını veriyordu. Diyordu ki ey şehzade, Yakında dünya senin kubben olacak. Ben o zaman fakirim diyor, hiçbir şeyim yok. Ama o veli Naksuzen halifesidir o da. Dedi ki bana diyor, yakında çok zengin olacaksın. O zenginlik de sana kılıf olacak. İşte bu zengin olan bazı velileri de millet ne yapmaz pek? Kabul etmez. O zaman delik Allah Allah. Bu nasıl veli olacak bu bu kadar zengin? Anladın mı işte? Evliyayi tahta Kubabi. Dostlarım kubbelerimin altındadır Mevla buyuruyor. Benden başkası tanımaz onları. O kubbeler nedir? İşte yemek yiyor. Adam bak ulan bu da benim gibi yemek yiyor. Bu nasıl evliyaymış? <gülüyor> Allah Allah. O diyor bu da evlendi. Bu niye evleniyor? Bunda derdi hep kadın mıdır? Kaç tane çocuğu var? Böyle evliya olur mu? Anladın mı şimdi? Mâ lâade rasûl le kulut Resulullah için müşrikler ne dediler? Bu nasıl peygamber ya? Yemek yiyor, çarşılarda geziyor, alışveriş yapıyor. Bu nasıl peygamber? E niye? Melek değil ki bu. Melek olsa yemez, içmez. Ama insan olduğu zaman Ebeşerun yehdûnena Dediler ki bizi hidayet etmek için melek lazım. Benim gibi adam mı beni hidayet edecek? keferu kafir oldular. Ve tevellehu Resulullah'tan yüz çevirdiler. Allah da dedi benim sizin gibi kula ihtiyacım yok. Bunlar ayettir. Onun için bazı kubbeler olur. Bu kubbeler nedir? Kılıf gibidir. O kılıfta ne yapar? Bazı velileri perdeler. Niçin? Herkes tanımasın diye. Allah da herkesin onlara bağlanmasını murat etmez. Çünkü herkesin nasibi değil bu yollar. Onun için o kılıflar e, bana da dedi ki diyor. Yakında senin dünyanın kubben olacak. Yani zengin olacağıma işaret etmişti. Sonra diyor ben hakikaten. Taşkent'ten dayımla beraber Semenkani'de gittim. Daha o zaman 20 yaşlarından Dört sene orada kaldım. Okudum, ettim. Tekrar harata döndüm. Beş sene orada kaldım. Tekrar vatanıma döndüm. Yaşı 29 oldu. oldum. Ziraatle meşgul olmayı seçti. Tarlaları vardı. Ekincilikle. Efendim bir adamla ortak bir inekleri var. O ineğin yarısını ona vermiş. ona iki fidan vermiş. Yani meyve ekecekse neyse. Allah bir bereket, bir bereket Allah Allah Hizmetçilerine sordum diyor. Raşahat sahibi onun müridiydi. Sonradan ne kadar zengin oldu? Dedim ki ne kadar mezrası var yani. Bağı bostanı bahçesi var. Dedi ki o zaman diyor. 1800 mezra var. Allah Allah. Onlar da hepsini dağıtır dağıtır dağıtır. Dağıttıkça da geliyor ya kat kat. <gülüyor> Geldikçe dinle zenginliği artıyor. Allah Allah. Ne dostlar ya. Ne kadar efendim şeyi var. Bir mezrağının ne kadar fidanı var? 3000 bin. Üç bin ağaç bir yerde. 3000 bin ağaç bir, bir... Şimdi bile öyle adam ne kadar o düşünsene 1800'den ile çarpıyorsun yani. O kadar zengin oldum diyor. Ama bununla beraber hizmeti terk etmedim. Semerkant'te Kutbuddin Sadr Hazretleri'nin medresesinde dört tane sıtmalı hastaya hizmet ederdim diyor. Sıtmalı onları yık, elbiselerini yıkardım yemeklerini yedirirdim bana da sıtma bulaştı diyor fakat bir gün ben de sıtmalıyım yani çok hastalık tuttu beni yine de diyor onların hizmetini bırakmadım yine elbiselerini yıkadım yemeklerini götürdüm bu yol hizmet yoludur hatta insanlara hizmet yani fakirlerin işini görmek mesela, bazı fazla nafile ibadetten de eftal olduğunu söylerdi Şahin Akçıman Hazretleri buyururlardı ki ben bu yolu kitaplardan öğrenmedim hizmetle bu yolda ilerledim yani halka hizmet hakka hizmet insanların hem dünyevi sıkıntılarını gidermek için hem manevi e, efendim cahilliklerini gidermek için şu insanlara hizmet etmek var ya maddi manevi hizmet en büyük nimet Allah cümlemize nasip etsin inşallah son derece edeplere riayetliydi bütün hallerinde Ebu Said Hazretleri anlatıyor. 35 sene yanında kaldım. Ubedullah Hazretleri çok yaşadı. 35 sene yanında kaldım. Hiçbir yan ayrılmadım. Ne zaman üzüm yese, elma yese ağzından bir çekirdek çıkardığını görmedim. Bir kabuk çıkardığını görmedim. Esnerken görmedim. Allah Allah. Sümkürürken görmedim. Tükürürken görmedim. 35 sene hiç yanından da ayrılmadım. Bağdaş kurduğunu görmedim diyorlar. Bağdaş kurduğunu. Böyle Allah'ın huzurunda dururlar. Diz üstü mübarek. Sabahlara kadar kıpırdamaz. Arkasındaki adam o yana, bu yana, o yana, bu yana. Bir saatte kök şekil değiştirir. Çünkü neden? Bunların Allah'la huzuru var. Yani o feyiz geldi mi? Allah'la irtibatı kurdun mu? Yerde miyim? Gökte miyim? Neredeyim? Ne haldeyim? Aç mıyım? Susuz muyum? Uykusuz muyum Anlamak. Ama adamın Allah'la huzuru olmayınca... Kaşınır, aşınır. İki devir orasını, burasını adam huzuru bulamamış Rabbini bulamamış. O ne yapacak? Mecbur hareket devam. Resulullah Efendimiz namazda adam gördü kaşınan. Nedir? E ma'ade aleh huşu'u kalbu Kalbinde Allah'a karşı huşu olsa, saygı olsa, uzuvlarından belli olur dedi. Demek ki içinde o hal yok. Bizim durumumuza bak bakalım. Biz bir gece sabaha kadar diz üstü oturabilir miyiz? Allah Nerede o hal bizde yok? Böyle dostlar. Tabi kerametleri çok. Sayısız. Fakat birkaç tanesini anlatalım. Meşhur bir söz var. Efendi Hazreti çok nakledi. O da Ubeydullah ait Buyururdu ki bu zamanda müritler çok azaldı. Evvelce büyük bir şey Efendi kendisi gibi bir zata dedi ki sizin oralarda Allah'a ulaşmak isteyen bir mürit varsa gönderin bize. Meşgul olalım, ona hizmet edelim dedi. O şeyh efendi cevap yazdı. Bizim yanımızda mürit bulunmuyor mamaktadır. Ama şeyh istersen çok gönderebilirim. Şimdi, <gülüyor> efendi çok anlatırdı bunu, hakikaten de. Şimdi de öyle oldu. Mürit az. Şeyh istersen, herkes ben şeyhim diye çıkıyor ortaya. Allah Teala gerçek dostlarına kavuştursun rahman. Evet. Ubeyullah Hazretleri buyuruyor, mana aleminde bana dediler ki, şeriat-ı Muhammediye senin desteğinle çok güçlenecek dünyada. Bunu ayılınca zurattan, dedim ki hükümdarlardan yardım almadan, yani devlet adamlarından yardım almadan, dünya çapında İslamiyeti yaymak zor. Yani devlet gücü ister bu işte. Ne yapalım? Hükümdarlarla görüşelim. Yoksa, Allah'ın dostları velileri böyle krallarla, sultanlarla, padişahlarla çok görüşme meraklısı değil. İşte Fatih Sultan yalvarıyordu Şeyh Vefa'yla görüşmeye. Şeyh Vefa Hazretleri bir kere ziyaretine kabul etmedi. Neden? Çünkü görüşürse dedi bu tarikatın manevi halin tadını alırsa tacı tahtı bırakır. Gelir buraya İbrahim Ethem gibi. Fatih Sultan gibi de bir daha bir adam yetiştirmek zor. Mücahit adam. O vazifesine devam etsin derdi. Yani Allah dostları padişahlarla yiyelim içelim hiç onun merahında değildirler. Fakat bazıları bu işte görevlidirler. Ubeydullah Lahrar Hazretleri bu görevdeydi ve kendi sözüdür. Efendi Hazretleri çok bunu naklederdi. Buyururlardı Ubeydullah Ubeydu Lahrar Hazretleri eğer ben milleti kendime mürit yapmak için uğraşsam dünyanın şehirlerinden hiçbiri mürit bulamazdı. Ama bize başka vazife verildi. Nedir o? İslam'a yardım ve dine takviye. İşte bizim efendi hazretlerinde de ben bunu gördüm. Çünkü hiçbir zaman için ben şeyhim dememiştir. Kendisi de tarikatata davet etmemiştir. Benden derson. Derdi ne? Birine Kur'an okutun, birine bir şey anlatın, bir medrese açın, tavuk kümesi kadar olsun. İki iki talebeye Allah dedirdin. Bütün derdine İslam'ı yaymak. Özel kendisine davet şeyi hiç olmuyor. Neden? Çünkü görevi Tabi müceddit olması bu 15. asrında ilk çeyreğinde bu görevi üstlenmiş olarak İslam'ın yeniden parlamasına çalıştı mübarek Ve elhamdülillah Çok büyük bir Çığır açtı Allah Teala bunu devam ettirecek inşallah Ziyarete geldi İşte ziyarette dedim ki diyor Ben padişahla görüşmek istiyorum Yani İslam'a nasıl bir yardım yapabiliriz Dünyada İslam'ı nasıl yayabiliriz Dedim sen belki vesile olsun. Vezirlerden biri, emirlerden birisin. Padişah Aleyhisselam söyle, Ubeydullah Rar gelmiş, Taşkent'ten kalkmış, gelmiş. Bir istişare yapalım, İslam'a takviye olmak için, dünyada İslam'ı yaymak için. Sen de sevap alırsın, vasıta olursun deyince, sen o emir edepsiz adam. Demesin mi ki, bizim sultanımız çok genç bir delikanlıdır, hele onunla bununla görüşmez. Kimseye de pek ihtiyacı da yok. Şimdi onlar devi meselesi de zor. Ya siz meşayihtansınız mübarek zat senin ne işin var sultanlarla falan ukela ukela. Koca Ubed-i akıl öğretecek. Bir gazap zuhur etti Allah için gazaplanır ya mübarekler bir gazap zuhur etti. Ben buraya Allah'ın emriyle geldim evladım dedi. Kendi kafama gelmedim benim padişahtan ne isteğim var bahçem istiyorum, bostam mı istiyorum? Ben buraya Allah'ın emriyle geldim. Senin sultanın gelmezse bu hizmete başkası gelir inşallah dedi. Sonra emir kalktı yanından. Kalkınca mübarek hemen mürekkeple padişahın adını o zamanki efendim Abdullah Mirza bin Şahruh padişahın adını mürekkeple duvara yazdı. Sonra da mübarek tükürüğünü ağzından çıkardı. tükürüyle onun ismini sildi böyle. Hadi bakalım. Bak şimdi olanlara. Arkadaşlarına dedi ki Taşkent'e de geri dönelim dedi. Başka sultan gelirse onunla İslam'a hizmet edeceğiz. O gün döndü hiç durmadı. Bir hafta sonra ona o lafı yapan emir öldü. Bir hafta sonra. Bir ay içinde de Türkistan'dan ordular geldi. O padişahı devirdiler. Hemen onu katlettiler. Onun da hadisesini şöyle anlatıyor. Büyüklerden birisi yanında oturuyorduk huzurunda diyor. Taşkent'e geri dön. Mürekkeple kağıt istedi. Kağıtın üzerine çok isimler yazdı. Sonra Ebu Said diye bir kağıda Ebu Said diye bir isim yazdı. Onu da sarığına koydu böyle. Dediler ki Efendi Hazretleri bu öbürlerini gördük tanıdık da bu sarığınıza koyduğunuz ismi görmedin. Evladım dedi bu öyle bir zattır ki yakında çıkacak. Siz de ben de Taşkent, Semerkant, Horasan hepimiz onun emrine gireceğiz. Buraların hakimi o olacak. O da İslam'a hizmetçi olacak dedi. Hakikaten Sultan Ebu Sa'id isminde biri daha oralarda hiç duyulmamış. Türkistan'dan ordularla geldi. Bir ay bir ay içinde Semerkand'e geldiler. Efendim o Sultan Ebu Sa'id de rüyasında büyük veli Ahmet Yesevi Hazretlerini görüyor. Ahmet Yesevi bizim derneğin adı ne Ahmet Yesevi Ahmet Yesevi Türklerin en büyük velisi velilerin velisi kimin halifesi Yusufu Hemedani bizim silsilemizdeki Yusuf Hemedani Hazretlerinin halifesidir Ahmet Yesevi çok büyük şimdi o Türkistan'dan gelen yeni padişah rüyasında Ahmet Yesevi Hazretlerini görüyor Ahmet Yesevi huzurunda da Ubeydullah Hazretleri oturuyor. Halbuki zahiren görüşmüş değiller. Tarihleri çok eski. Ona diyor ki Ubeydullah Hazretleri'ne bu padişaha diyor, bu Ebu Said, Türkistan padiş, Türklerden. Buna yardım niyetiyle bu İslam'a hizmet edecek diyor. Buna İslam'a hizmet edecek, buna yardım niyetiyle bir fatiha oku buna diyor. Ubeydullah Hazretleri'ne fatiha okutturuyor. O rüyayı gören Türkistan kral da ee, Ahmet Yesevi Hazretlerine rüyada soruyor ki bu bana Fatih okutturduğunuz zatın ismi nedir? O da diyor o Beydullahlardır. Rüyada onu ona tanıtıyor. Uyanıyor, şeyi de e, rüyada gördüğü şekli de kafasında tabi korumuş, ismi de unutmuyor, ismi yazıyor, o Beydullah ismi hiç i̇şte tanımıyor, duymamış. U uzak Türkistan uzak oraya Semerkand'te. Taşkentli birini çağırtıyor. Diyor ki sizin memleketinizde çok değerli mübarek Ubeydullah isminde bizzat var mı diyor. Uyanınca. O da diyor ki var. O zaman diyor onun peşine düşeceğiz. Taşkent'e gidiyor, bulamıyor. firkete gidiyor. Yanaşınca Ubeydullah Hazretlerinin olduğu yere yanaşınca Ubeydullah Hazretleri manen haberdar olup çıkıyor. Yolda karşılaşıyorlar. Görür görmez tanıyor rüyada gördüğümüz adamı ayakkabılarını çıkarıyor koca Fatih'a ayakkabılarını çıkarıyor onun huzuruna eğiliyor ellerini ayaklarını öpüyor o da ona iltifat ediyor sultanın kalbi tamamen ona mail ediyor diyor ki efendi hazretleri bu ayık oluyor artık arıyor soruyor buluyor bir Fatih'a okur musunuz deyince hiçbirine haberi yok bu hazretleri diyor ki Fatih'a bir kere okundur evlat sen yardımı aldın tamam. Bizi iki kere meşgul etme. Rüyada okuduk sana diyor. O zaman daha da kerametini anlayınca diyor ki padişaha eğer İslam şeriatına yardım niyet ediyorsan Allah'ın kulları arasında adalet yapmak diliyorsan Bismillah bütün bu diyarlar sana feth olacak. Hadi Bismillah. İşte Evliyaullah'ın immetiyle dünyayı fethettiler ya. O da efendim benim niyetim budur diyor. O zaman yürü Allah'ın korumasında ve hafızındasın diyor. Murat hasıl olmuştur. Yalnız şimdi Semerkant'in diyor ordusu güçlüdür. Hani Semerkant'e gelmişti ya kendisi o padişah ona iyi davranmadı. Sen diyor Semerkant'i kuşattığın zaman sabret. Sabret sabret sabret biraz bozguna uğramış gibi olursun baştan. Üzülme sabret sana denler ki saldır saldır saldır sakın saldırma ne zamana kadar siyah kargaları göreceksin diyor arkanızdan siyah kargalar ordu gibi gelecek diyor o kargaları görmeden ne olursa olsun başlama dur diyor hakikaten o zaman hücum kazanacaksın diyor iki ordu karşılaşınca evvela abdullah mirza işte o semerkandin kralının ordusu galip geldi çünkü çok sayıları fazla Semerkand ordusu. Bunlar az. Türkistan'dan gelenler sayacağız. Ebu Said, bu zat Türkistan hükümdarı bekliyor fakat orduda rahatsızlaşıyor şimdi. Bekliyoruz ama kırılıyoruz, kırılıyoruz, kır hücum edeceğiz. Ya diyor efendi hazretleri bana dedi ki siyah kargalar arkadan gelecek. Onları görmeden sen hücum etme. Bazı kumandanlar itiraz ediyor. Ya böyle şeylerle olur mu? Burada Harp yani bu şimdi başımıza gelen şey, harp sanatı var, tekniği var, şu dur bu dur bu. Cık, olmaz diyor, laf dinleyeceksin. Biz öyle buyurdu. Bayağı bir kırılma olduğu halde, O yine sabrediyor ve siyah kargalar, Ordu gibi arkadan geliyor. Onları görünce hücum ediyor Allah'ın izniyle. Semerkand'i fethediyor. Ve Hemen saltanatı e alır almaz, o kral çamurlara batıyor düşüyor çamurlar içinde ölüyor ee, Ubeydullah Arar Hazretleri'ni Taşkent'ten çağırıyor ne buyurmuştu bir ay evvel senin sultanın İslam'a hizmet etmezse eden gelir onu indiriyorlar onu çıkarıyorlar Allah, Allah. Arar Hazretleri'nin böyle çok büyük tasarrufları olmuş krallar bütün emrindeydi dünyanın kralları bütün Türkistan kralları, Bukhara kralları Allah ona bir tasarruf vermişti, bir güç vermişti. Bir kere buyurdu ki o zaman Çin var ya, Çin, şimdiki Çin o, o tarafa yakın. Çin oradan doğru, Özbekistan o taraflardan gidiyor. Çin kralı krallara razı değil peygamberliğe de razı değil ilahlık iddia ediyor. Çin kralı. Mübarek buyurdu ki şu anda ''Allah bana öyle bir güç vermiştir ki, şu kadar bir kağıt yazsam.'' diyor Çin imparatoruna, Semerkant'te duruyorum, sürüne sürüne yanına ya, yanıma gelmek mecburiyetinde. Allah bana öyle kuvvet ver. Ama Mevla'nın e, muradı olmadan ben kıvırdamam. Onun için o kuvveti her yerde kullanmam dedi. Ehline kullanırım dedi. Kim müstehaksa Allah ona nasip edecek. Allah'ın emrinin yanında dururum buyururlar. Padişahlar kavga ederlerdi. Ordular birbirine girerlerdi. 100 bin kişilik, 200 bin kişilik ordular. Yani böyle şaka maka rakamlar değil. 100 bin, 200 bin atlı sulh olamazlardı. Ubeydullah Hazretleri çağıralım. O gelecek, kralları sulh edecek. Ona diyordu sen şu memleketleri terk et. Ona diyordu sen şurada otur. Ona diyordu sen hududun şurası. Allah Allah. Allah velilerine ona da o makamları vermişti. Müritlerinden şey anlatıyor. Bir sabah çıktık diyor. Bir tarlaya gi girdi diyor. Biz de arkasındayız. İki, i̇ki arkadaş atın üzerindeyiz. Buyurdu ki evladım siz durun. belen gelmeyin. Oradan diyor girdi. Gitti. Biraz gözümüzden kaybolacak kadar ağaçlar, bitkiler çok. Kaybolacak kadar. Fakat atıyla diyor. Kılıcını çekti. Bir sağa bir sola. Artık gözden kaybettik diyor. Hiçbir şey anlamadım. Bekle bekle ve ta saatler sonra yine atın üzerinde geldi. Dedik Efendi Hazretleri nereye gittiniz? Nereden geldiniz? Hiçbir şey biz anlamadık. Dedi ki Türklerin padişahı dedi. Fatih Sultan Muhammed Han himmet istedi benden. Hz. Fatih de surlara buraya dayandı ya İstanbul'a olmadı, fethi müyesser olmadı, kaç gün kaç gün Akşemsedin Hazretleri'nin başına artık ne, ne zaman Efendi Hazretleri ne zaman Efendileri Fatih Sultan çok sıkışınca bu surların dibinde Ubeydullah yetiş dedi Fatih Sultan da böyle adamdı işte. Evliyadan himmet isteyen o sultanlar dünyaya hakim oldular ya, Alimlere, velilere, değer vermeyenlere Allah değer vermez işte, bugün dünya üzerinde bu kadar İslam devleti var. 60-70 tane Müslüman millet halk var. Mahalle kadar hükmü yok. E şimdiki kralların ne hükmü var? Adam kral, işte efendim, u şöyle şaşağı böyle zengin, 300 kişiyle geldi, 500 kişiyle gitti, şu otelin su değişti, bu otelin... E tamam, ama Amerika höt dedi mi? He? İsrail höt dedi mi? Duruyor. Neden? Çünkü evliya Allah'ın himmetlerine inanmıyorlar. Olursan Vahhabi, ya kabirlerden himmet istemezsen, Resulullah Efendimiz'e Medine'de gidip de müracaat etmesen sallallahu aleyhi ve sellem, bir kere bunların krallarından birisi, ayakkabıyla girmek istedi kabri şerife. Ravza'yı açtırdı oradan ayakkabıyla girerken, çok evvelce o Vahhabilerin krallarından, hemen orada düştü, ayağı kırıldı. Ha keda tefalübi ya Muhammed! Ben de seni diyor ziyarete geldim. Bundan evvelkiler gelmiyordu. Bana böyle mi yapacaktı? Kırda ayağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. edep yok. Tabii e tabi Osmanlı ecdadımızın dünyaya hakim olması sebebini anladınız mı? E siz bunu duyuyordunuz zaten değil mi? İstanbul'un fethinde hep Akşemseddin Hazretlerinin rolünü duyuyordunuz değil mi? Sade Akşemseddin miydi? Bütün evliya ulema Fatih'in ordusundaydı ve ne o Ne güzel ordudur buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Met etti bu. Türk ordusuydu onlar. He. Allah Teala azizleri layık etsin inşallah. Amin. Torunlarıyız da layık oluruz inşallah. Amin. Şimdi o Beyler azizleri diyor ki Fatih Sultan İmmet istedi. Yetiştim diyor. Tayyi mekan ne demek anlıyor musun? Bir anda Mekke'ye gider. Namazı cemaatle kılar, o anda döner. Hiç vakit geçmeden. Semerkant neresi? Biz şimdi gittik kaç saatte? Uçakla beş saatte. Uçakla beş saatte gittik. Oradan hemen gelmiş. Hz. Fatih onu bizzat gördü. Yanına geldi. O açıkça geliyor böyle, rüya değil. Aynı buradan kayboluyor. Orada görünüyor. Hz. Fatih Elini öptü, dua istedi, himmet istedi dedi efendi Hazretleri, Çok zor durumdayız. E, ne yapacağız? Kaç defa denenmiş biliyorsunuz bu Konstantin surları. Olmadı, fethi olmadı. Bu sefer de rezil olmayalım. Allah bizi mahcup etmesin. Himmet buyurun. Naksimden e, Ubed-i böyle cübbesini cübbesinin kolu geniş. Fatih e dedi ki bak buradan içeri. Fatih bir baktı oradan içeri. Ordular, melek ordular hep yardıma geldi. Tamam dedi sen bismillah. Fetih seninledir bismillah. O fethin tam anında burada bulundu yani. bu razı dedi. Sonra Fatih araştırıyor, taraştırıyor. Akşam bütün ulemayı, evliyayı davet etti. Hepsini, bütün orduyu tek tek arıyor. Ubeydullahlar'ı göreyim diye. Tekrar ordu içerisinde yok. Nereden geldi bu zat? Şudur buradır arayana kadar. E, Semerkant'ten geldi. E zaman gitti? Şimdi se akşam Semerkant'ta zaten. İhvanını anlattı. Sonra, Ubeydullah Hazretleri'nin yedi oğlu vardı, hepsi ulema, evliya, mürşit birisi Nizamuddin Abdülhadi Hazretleri, ikincisi he, bu Nizamuddin Abdülhadi Hazretleri Sultan Beyazıt Han, kimin oğlu? Fatih'in, oğlu Beyazıt zamanında İstanbul'a geldi ve sarayda Sultan Beyazıt onu ağırladı Dedi ki babanızı bir tarif eder misiniz? Ubeydullah Hazretleri'nin tarifini istedi. Dinleyince dedi ki babam Fatih Sultan aynı böyle anlatmıştı dedi. Babanızı aynı bu şekilde elini öptüğünü ve İstanbul Fethi'nde himmetini aldığını babam anlatırdı dedi. Sarayda kendisini ağırladı. Çok iltifatlar etti. Ondan sonra diğer oğulları Şeyh Havent Mahmud Kudsesiro şey Abdül Aliy'in kutsesiro şey Abdül Şehit kutsesiro şey Şeyh Ebu'l Feiz kutsesiro Şeyh Muhammed Yusuf kutsesiro Şeyh Muhammed Yahya kutsesiro O çok küçüktü ama en çok onu severdi. O en küçük çocuğu o varken öbürleriyle hiç konuşmazdı. Derdik ki evladım sen de Hazreti Hüseyin'in şeyini görüyorum. Şehitlikten de nasibin olacak derdi ona. Hakikaten babasından sonra yeniden hükümetler değişti. Gelen yeni krallar onu şehit ettiler. O oğlunu. Yani kayıptan haber vermeleri, Allah'ın bildirmesiyle bilmeleri, bildirmeleri vesaire kerametleri çok çok çok o bella ahrar kaddesallahu sirrahu bu mübarek akşamda da Allah Teala o mübareği okutturdu bize şimdi bir ruhu için ta semerkende bir Fatiha-i Şerife yollayalım elhamdülillahi rabbil alemin yâkena abdün yâken usta'in etmesurallahu Rabbim ulaştırsın bize bize de şefaatlerini himmetlerini ulaştırsın büyük büyük çok büyük Ubeydullah Hazretleri ve İstanbul'umuzda halifeleri var elhamdülillah kabirlerinde yatıyorlar İstanbul'a çok himmetleri oldu Ubeydullah Hazretlerinin biz de orada çok saatlerce kaldık ve himmet oldu. İnşallah huzurunda yaptığımız dualar kabul oldu. Bazı kabul eserlerini de gördük. Elhamdülillah ve kendisine bir mektup da yazdık, bıraktık. Orada kaldı. Kabri şerifinin içine düştü hatta orada. Öylece inşallah himmeti üzerimizde inşallah. Ubeyullah Ehrar, <gülüyor> Semerkandi. Kutluşes ruhu. Amin. Efendim kardeşlerimiz, Allah'ımız Celleşânu Celle, Celle Celalü şu mübarek derece bir şey rivayet hürmetine cümlemizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Amen. Melekler toplandılar kapıda. Biz dağılmadan dağılmıyorlar. Bu cemaat dağılınca melekler Mevla varıyorlar. Rabbimiz soruyor benden ne istiyorlar? Ya Rabbi cennetini istiyoruz Ya Rabbi. Cemalin nasıl eyle Ya Rabbi. Benden ne istediler diye cennetimi görmedik Ya Rabbi. Görmeden istiyoruz. Habibine inandık. Cennete iman ettik ya Rabbi. istiyoruz bizi cennetinde cemaline müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Üç kere cennet isteyene cennet duacı olur ya Rabbi. Bunu bana nasip eyle Ya Rabbi cennetini istiyoruz ya Rabbi. Ve cennete yaklaştıran inançlara ve amellere muvaffakiyet nasip eyle ya. Amin. Ya Rabbi sen soruyorsun meleklere ben meleklerin bana neden sığınıyorlar ya Rabbi. Cehenneminden, azabından, gazabından sana sığınıyoruz ya Rabbi. Cehennemi görmedik, ateşi görmedik ama görmüşten öte iman ettik Allah'ım. Sen bizi yakma ya Rabbi. Şu ateşi değdirme ya Rabbi. Kulaklarımıza ateşin sesini duyurturma ya Rabbi. Gözlerimize gösterme ya Rabbi. Bizi azabınla korkutma ya Rabbi. Sen bu cemaate ya Rabbi, bu Ubeyul Ahrar hürmetine, bu meşayih hürmetine, bu dostan hürmetine, biz onları sevdik, senin rızan için dostlarını sevdik. Ya Rabbi düşmanlarını sevmedik ya Rabbi. Düşmanlarını terk ettik ya Rabbi. Dostlarını seçtik. Biz bu cemaatlere geldik. Sen getirdin ya Rabbi. Azabından, cehenneminden bizi hıfza ile ya Rabbi. Emin eyle ya Rabbi. Muhafaza eyle ya Rabbi. Cehennemi de dile getirir. Bize ya Rabbi duacı eyle ya Rabbi. Üç kere cehennemden sığınana cehennem dua ediyor ya Rabbi. Bu kulunu benden muhafaza eyle diye. Bizler de o duayı hak ile ya Rabbi şu yaz gününde, şu sıcakta, şu hararetli günlerde Ya Rabbi senin yoluna gelen, adım atan bu kardeşlerimizi ve ehli sünnet ve cemaattan eş dost bütün sevdiklerimizi de bu dualara ilhaka ile Amin diyendilerden, ne harca hemden azad eyle. Amin bi hurmet Daha ve yasin ve selamun aleyh mursallim ve ya rabbel alemin, la şerefin nebi Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve salam şehrim Halidin Zedebi Eyyubel Ensari Eylül Aram, Muhammedel Ensari Eylül Aram, cemiyet sahabi Resulü'l-Lihal Fatih Sultan, Sultan Kaniyus'la verir. Cemil Selahaddin ile Üthmaniyye, öyle Emir Buhari, Kattis, öyle ar Haydar Baba, öyle ar-u. Hübeydül ahrar üs-semerkendi, öyle ar-u. el nakis, öyle ar-u. Ali'l Haydar'l-i Cemil Meşayikhine ve saatiine envatine. Mustafa Esmeret, Gadîbullahü, Bükşeybine, Halil Nurullah Efendi, Ali Dâb-ezzet Efendi, Hüseyin Kutus'a. Cemil envatine envatil müslimine envatil jemaatil hadrîn. Şeyh İsmail Efendi, ve El Fatiha. Ala li usahbi yesm auzu billahi lillahi rabbil alamin errahmanir rahim ana amtu gayril maghdubi